şeytan racim bismillahirrahmanirrahim inelhamdillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min min men ve men ve illallah ve ve ve Muhammedin sallallahu ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a Ve külle bid'atin zalale Ve külle zalaletin finnâr Allah izin ise bugün e, Cuhut, küfür, şirk, riddet ve nifak kelimelerinin e, ıstılahta, dindeki ıslah bakımından ne manaya geldikleri üzerinde duracağız. Cuhut, e, kelime aslı cahade, e, inkar etmek, Sözlük anlamı, lugat anlamı, inkar etmek ve yalanlamak anlamına geliyor. Küfürde örtmek ve gizlemek anlamına geliyor cuhut. İslam'da, dinde ise Yüce Allah'ın kendisine iman edilmesini farz kıldığı herhangi bir şeyi, onun farz olduğuna dair gerekli delil ortaya konduktan sonra ve kendisine hak ulaştıktan sonra inkar etmek. Cuhut. Bunun şekillerine gelince bu inkar, bu cuhut, ya sadece kalple olup dille olmaz. Yani dilde bir inkar olmaz. Fakat kalpte inkar vardır. Bu şekilde olur. Veya ikrah hali dışında yani zorlanma olmaksızın sadece dille olur kalple olmaz. Yani kalbi inkar etmediği halde diliyle inkar eder. Veya hem dil hem dil ile hem de kalp ile ikisinin birlikte inkarıyla gerçekleşir. Küfür aynı zamanda Yapanın iman sıfatından mahrum bırakılacağı, nas ile bildirilen herhangi bir ameli işleyen kişinin de sıfatıdır. Bunun delili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisidir. İnsanlarla Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edinceye, bana ve getirdiklerime iman edince kadar savaşmakla emrolundu. Buna göre Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirmiş olduğu şeylerden herhangi birisini inkar eden ya da yalanlayan kimsenin iman sıfatı kalkmış olur. Bu durum az önceki hadisin ifadesinin açıkça anlaşılmaktadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu herhangi bir şeyi inkar etmek veya yalanlamak, yani cuhut, inkar eden kişinin Yüce Allah'ın iman edilmesini farz kılmış olduğu bir şeyi bilmesini kesin olarak gerekli kılar. Yani Allah'ın farz kıldığı şeyi bilmesi de gereklidir. Yani bu kimseye hakkın ulaşmış olması, ve ona karşı bu konuda delilin ikame edilmiş olması lazımdır. Bu cuhudun gerçekleşmesi için. Diğer bir ifadeyle ona, Yüce Allah'ın inkar edip yalanlamakta olduğu bu şeylere iman etmesini farz kılmış olduğunu delilleriyle kendisine izah edilmiş olması gerekir. Cuhudun yani inkar ve yalanlamanın kalp ile olması halinde insanı imandan çıkarttığının delili, Allah Azze ve Celle'nin Beyine suresinin 5. ayeti deki şu ifadesidir. Halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolmuştu. İhlas ise kalbin bir fiilidir. Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinin 8-10. ayetleri de buna bir delildir. İnsanlardan bazıları inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Onlar Allah'ı ve müminleri aldatmak isterler. Halbuki ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir. Onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalığını artırmıştır. Söylemekte oldukları yalanları sebebiyle de onlar için çok acıklı bir azap vardır. Burada münafıkların e, durumu anlatılıyor. Bunun tersi yani mevhumun muhalifi ihrastır. Yani diliyle söylediği bir şeyde veya azalarıyla yerine getirdiği İmanı kalbinde tasdik etmez. Böylelikle Yüce Allah kalbiyle itikad etmediği halde diliyle iman ettiğini ileri süren bir kimsenin kafir olduğunu kesin olarak bildirmiş oluyor. Buna göre bir kişi Yüce Allah'ın iman edilmesini farz kıldığı herhangi bir şeyi kalbiyle inkar edecek olursa diliyle iman ettiğini ileri sürdüğü takdirde bu iddiasında yalancıdır. Yüce Allah böyle bir yalancıya da acıklı bir azap vaat etmekte bu şekilde tehdit etmektedir ve ondan iman sıfatını kaldırmıştır. İşte Allah'ın katında kalbiyle inkar edip yalanlayan yani cuhud eden kişinin hükmü budur. Biz insanların ise dışımızdakilerin kalplerinde ne olduğunu bilmemize imkan yoktur. Bu bakımdan bizler birbirimize karşı her birimizin diliyle söylediğine göre muamele yaparız. Yani zahire ağzalarından dökülenlere göre muamele yaparız. Bizzat kişinin kendisi ise Kalbindekinin gerçek yüzünü ve içinin kendisine neler söylediğini çok iyi bilir. O bakımdan herkes gerçek durumunu iyice bilmeli ve kesin olarak şunu da bilmelidir ki, Yüce Allah onun kalbinde ne olduğuna mutalidir. Buna vakıftır. O nefsinin kendisine ne vesveseler vermekte olduğunda da çok iyi bilir. Kaf suresi 16. ayetinde Andolsun insanı yarattık ve biz ona nefsinin neyin vesvesesini vermekte olduğunu biliriz. Zaten biz ona şah damarından da daha yakınız buyuruyor. Kalp ile olmadığı halde dil ile yapılan yalanlama ve inkarın, cühudun kişiyi imandan çıkarttığı şeklindeki sözümüze gelince da delili Nahl Suresi 106. ayettir. Kalbi iman üzere sabit ve mutmain olduğu halde ikraha yani zorlamaya uğratılanlar müstesna olmak üzere kim imanından sonra Allah'ı tanımaz fakat küfre açarsa Allah'ın gazabı onların başınadır. Onlar için en büyük bir azap vardır. Böylelikle bu ayet ikrah hali olmaksızın, zorlanma olmaksızın, dil ile küfür sözü söylemenin insanın kalbinden olduğuna bakılmaksızın imandan çıkarttığına delalet ediyor. İkrah hali ise bundan müstesnadır. Çünkü ikrah altında bulunan bir kimsenin sözü ve davranışı herhangi bir değer taşımaz. O fiile zorlanmıştır. Elverir ki onun kalbi iman ile dopdolu ve müsterih olsun. Böyle bir kimse Allah'ın katında Müslümandır, mümindir. Zaten kalpte ne olduğuna mutlale olan Allah'ın kendisidir. O insanın içinde neler dönüp dolaştığını, gerçeğini bilendir. O zaman da takiya olmuyor mu hocam? İkrah. Yani İkrah yani. altında. Bu var zaten. Yani takiya e, tamamen e, caiz olmayan bir şey değil. Ama takiyanın şartları var. Yani şialardaki gibi değil. Şialar e, herhangi bir zorlama olmaksızın da bunu yapıyor ve bunu iman edenlere karşı yapıyor. Müslümanlara karşı yapıyorlar şialartaki. nasıl işleyen kişinin kelime-i şehadeti söylemesine rağmen imandan çıktığını açıkça belirtmiş olduğu amellerin dışında kalan amellere gelince, yani bazı ayet ve hadislerde belli fiiller, bir takım sözler ve fiiller, Küfür olarak, kişiyi imandan çıkaran şeyler olarak nitelendirmiştir. Bunların dışında kalan amellere gelince Allah bunlar hakkında özel bir hüküm koymuştur. Naslar emir ve yasakların aksine amel eden bir kimsenin asi olduğunu fakat yalanlayıcı ve inkarcı yani cahit, cuhud eden olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bakımdan bizler küfür nasların yani ayet ve hadislerin ifadesinin yapan kişiyi imandan çıkarttığını belirttiği herhangi bir ameli işleyen kimsenin sıfatıdır diyoruz. Küfür bu. Dinde bu özelliklere sahip olanların dışında bir başkasına küfür sıfatı verilemez, ona kafir de denilemez. Yani hakkın kendisine ulaşması suretiyle onun hak olduğuna dair delil ikame edildikten sonra Yüce Allah'ın iman edilmesini farz kıldığı herhangi bir şeyi inkar edip yalanlayan kimseye veya nasıl yapan kişiden iman sıfatını giderdiğini belirttiği herhangi bir işi işleyen kimseye ancak kafir denilebilir. Ancak böyle birisine kafir denilebilir. Çünkü Yüce Allah küfür kelimesinin lugattaki asıl anlamını alarak ona özel bir anlam vermiş bulunuyor ki bunu e, daha önce zaten e, işlendi bunlar. Bu kelime telaffuz edildiği zaman aslında Yüce Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu manayı ifade eder. Yani bu küfür kelimesine yüklenen mana. Bizler Allah'ın kafir olarak adlandırdığı kimselerin dışında hiçbir kimseyi kafir olarak adlandıramayız. Çünkü her bir insan aslında birtakım şeylere iman etmekte, birtakım şeyleri de kafir olmakta yani yalanlamakta ve inkar etmektedir. Mesela Müslümanlar Yahudilerin, Üzeyr Allah'ın olduğu şeklindeki sözlerinin, Hristiyanlarından Mesih Allah'ın olduğu şeklindeki sözlerinin kafiridirler. Yani bu sözleri inkar ederler. O bakımdan bu konuda icma, Müslümana mutlak olarak kafir denmeyeceği, olsa olsa ona şunun kafiri ve bunun kafiri denilebileceği şeklindedir. Diğer taraftan Yahudi bir kimse Musa'nın Allah'ın Resulü olduğuna iman eder. Fakat ona iman ediyor diye Yahudi'ye mutlak olarak mümin denemeyeceği. Fakat şunun mümini ve bunun mümini denilerek iman ettiği şeyin belirlenmesi gerektiği üzerinde icma edilmiştir. Yani mutlak manada Yahudi mümin denilemiyor. Ama Musa Aleyhisselam'a iman ediyor. Bunu söylüyoruz sadece. Müslümanlarda onların işte Üzeyr Allah'ın oğludur, Mesih İbnullah gibi sözlerini... Biz bir de bunların kafiriz. Onların bu sözlerini reddediyoruz yani, inkar ediyoruz. Dolayısıyla biz bu inkarımızdan dolayı bize mutlak manada kafir denilemez. Yani Müslümanlara bu mutlak manada söylenmez. Şirke gelince şirkin lugat anlamı bir şeyi bir şeye katarak bir araya getirmek ve onları bir araya geldikleri şey içerisinde birbirine katmak, karıştırmaktır. Dinde ise şirk küfür ile eş anlamlıdır yani e, eş anlamlıdır deme şu bakımdan. Yani kişiyi götürdüğü yer bakımından. Yoksa e, küfürde mutlak bir e, red, inkar vardır, kabul etmeme vardır. Şirkte ise mesela Allah'a iman ile beraber ona ortak koşma vardır. Şirkte böyle bir ayrıcalık var. Allah Azze ve Celle bu iki, iki kelimeyi e, aynı manayı anlatmak için kullanmıştır. E, onları şer'i bakımından tek bir manayı ifade edecek şekilde, yani az önce küfrü işlerken verdiğimiz gibi iman sıfatını kaldıran manada eş anlamlı. Mesela kef suresinin 35-42 ayetlerinde o nefsine zulme devam ederek bağına girdi. Dedi ki, bunun ebediyete kadar yok olacağını sanmıyorum, kıyametin de kopacağını zannetmiyorum. Eğer ben Rabbime döndürülüp götürülsem bile olsun bundan daha hayırlı bir akibet bulurum. Arkadaş ona cevap vererek dedi ki, Seni önce bir topraktan sonra da bir damla sudan yaratıp tekrar seni bir adam seviyesine getiren Allah'ı inkar mı ettin, küfür mü ettin? Allah'a kafir mi oldun? Fakat ben kafir olmuyorum. O Allah benim Rabbimdir. Ben Rabbime hiçbir şeye ortak koşmam. Burada yani... E Çirk koştuğu takdirde kafirlerden olacağını ifade etmiş oluyor. Bağına girdiği zaman maşallah Allah'tan başka hiçbir kuvvet yoktur demeli değil miydin? Malca ve evlatça beni kendinden az görüyorsan da Rabbimin bana senin bağından daha hayırlısını vermesi, seninkinin üstüne ise yıldırımlar göndererek onun kupkuru bir toprak haline gelivermesi umulur. Veya olabilir ki suyu yerin dibine çekilir de bir daha onu aramaya güç getiremezsin. Nihayet onun bütün serveti istilaya uğradı. Bağı uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarına o kaldı. O bağın çardakları yere çökmüştü. Ne olaydım? Rabbime hiçbir şeyi ortak tutmayaydım diyordu. Bakın bu adamın sıfatı kafir idi. Şimdi de hiçbir şeyi ona ortak tutmayaydım diyerek hayflanması var adamın. Yani aynı kapıya çıkmasını ifade ediyor bu ayette. Ee, yine e, TB 30, 31. ayetlerinde Yahudiler üzeri Allah'ın oldur dediler. Hristiyanlar da Mesih, İsa Allah'ın oldur dediler. Bu onların ağızlarıyla gevredikleri cahilce sözleridir. Ki daha evvel küfredenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah kahretsin onları. Hak'tan batıla nasıl da döndürülüyorlar. Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini, Meryem'in oğlu Mesih ilahlar edindiler. Halbuki bunlar ancak bir olan Allah'a ibadet etmelerinden başkasıyla emrolunmamışlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O bunların şirk koşa geldikleri her şeyden münezzehtir. Yine TB suresinin ilk üç ayetinde de bu manada küfür ile şirk, kulu aynı kapıya çıkaran yani dinin dışına çıkaran bir manada kullanılmıştır. Bu konuda bazı ilim adamları şöyle demişlerdir. İslam davasının varlığını bilmeyen ve kendisine azabın haberi ulaşmayan kişiye müşrik denir. Dava kendisine ulaşıp da ona kulak asmayıp inat ederek Allah'ın davasına karşı direnmedi sürece ona kafir adı verilmez demişlerdir. Fakat Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresi 4. ayetindeki şu buyruğu e, bu görüşü çürütüyor. Anlaşma yaptığınız müşriklerden size anlaşmaların şartlarında hiçbir eksiklik yapmamış, aleyhinizde düşmanlarınızdan hiçbir kimseye yardım etmemiş olanlar müstesnadır. Anlaşma yaptığınız müşriklerden, bak müşrik, size anlaşmalarının şartlarında hiçbir eksiklik yapmamış, yani ahdine uymuş, Aleyhinizde de düşmanlarınızdan hiçbir kimseye yardım etmemiş olanlar müstesnadır. Yine Tevbe suresinin 17. ayetinde Allah'a şirk koşanların kendi küfürlerine bizzat kendileri şahid iken Allah'ın mescidlerini imar etmelerine yetkileri yoktur. Tevbe 7 ile 12. ayetlerin arasındaki ayetlerde o müşriklerin Allah katında Resulün yanında nasıl bir ahitleri olabilir? mescid haramın yanında muahede ettikleriniz müstesnadır. Yani anlaşma yaptıklarınız müstesnadır. O halde bunlar size karşı doğrulukla hareket ederlerse siz de kendilerine öylece doğrulukla davranın. Şüphesiz ki Allah sakınanları sever. Onların nasıl ahdi olabilir ki? Eğer size galip gelirlerse hakkınızda ne bir yemin ne de bir vecibe gözetip tanımazlar. Sizi ağızlarıyla güya hoşnut ederler fakat kalpleri dayatır. Onların çoğu fasık kimselerdir. Onlar Allah'ın ayetleri karşılığında az bir pahayı satın aldılar da onun yolundan başkalarını zorla alıkoydular. Gerçekten onların yapa geldikleri şeyler ne kadar kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ne de bir vecibe gözetip tanımazlar. Onlar taşkınların ta deridir. Bununla beraber eğer tevbe eder ve dönerlerse, namaz kılar, zekat verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilecek kimseler için açıklarız. Eğer ayetlerinden sonra yine antlarını bozarlar, ve dininize saldırırlarsa küfrün önderlerini hemen öldürün. Çünkü onlar gerçekten andları olmayan adamlardır. Böylelikle belki vazgeçeceklerini umabilirsiniz. Bu ayet-i kerimeler Mekke'nin fethedilmesinden sonra ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberleri dört bir tarafa yayılıp Allah'ın kelimesi Arap Yarımadası'nda ve onun dışında yani başka yerlerde yükselip uzak yakın herkesin bunu bilmesinden sonra nazil olan Tevbe Suresi'nde eee Yer alıyor. Bunun dışında bunlar da peygamber aleyhissalatü vesam ve Müslümanlar ile onların dışında kalan ve yüce Allah'ın müşrikler yani Allah'a eş koşanlar diye adlandırdığı kimseler arasında mevcut anlaşmalara da değiniliyor. Bilindiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmayan bir toplulukla onları İslam'a davet edip onlara İslam'ın inzarını uyarısını bildirerek bu konuda Allah'a karşı görevini yapmış olmak durumuna gelmedikçe anlaşma yapmıyordu. Yani bu uyarıyı gerçekleştirmedikçe anlaşma yapmıyordu. Çünkü tebliğ onun ilk ve temel göreviydi. Mayda 67. ayetinde ey resul sana Rabbinden indirilenleri tebliğ et. Yapmayacak olursan sen onun sana vermiş olduğu risaletin tebliğ etmemiş olursun. Bu konuda seni insanlardan koruyacak olan Allah'tır. Ve Müddessir suresi ilk ayetinde ey örtülere bürünüp sarılmış olan kalk Allah'ın azabıyla ile inzar et, korkut, uyar. İslam'ın Allah'ın yanında geçerli din olduğuna dair kendisine gerekli deliller gösterildikten sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kesim ile anlaşma yaptığı halde onlardan peygamberlik mesajını gizlemiş olduğunu, kabul ettikleri takdirde İslam'a girmeleri söz konusu olacak olan Allah'ın emirlerini kendilerine tebliğ etmemiş olduğunu sanan bir kimse Müslüman olamaz ve böyle bir varsayımda kabul edilemez. Bu nedenle Yüce Allah'ın kendilerine müşrikler adına verdiği bu kimseler, hiç şüphesiz İslam davetinin kendilerine ulaştığı kimselerdi ve bu konuda en ufak bir tereddüt bile yoktur. Ancak bunlar ilahi davetin kendilerine ulaşmış olmasına rağmen inat ettiler ve İslam davasına kulak vermediler. Bu bakımdan İslam davasına karşı durdular. Evet. Küfür ile şirk kişiyi İslam'ın dışına çıkaran şeyler... Burada e, asıl olan ifade edilmesi gereken husus e, hücretin ikame edilmiş olması, tebliğin ulaştırılmış olması. Mesela bir kimse Yüce Allah'ın ilgili konudaki bir hükmünü bilerek ve onun gıybetle ilgili bir meselede e, gıybetin haram olduğunu bilerek bunun haram kılındığını, Allah Azze ve Celle tarafından yasaklandığını bile bile birisine gıybet ederse, eğer e, bu işini Allah'ın bu konudaki hükmünün doğruluğunu kabul ederek yaparsa, yani gıybetin haram olduğunu kabul ederek yaparsa, bu insanın ismi fasıktır, yani günahkardır. Onu helal sayarsa veya kabul etmezse, bu da müşrik veya kafir. Yani kişiyi e, dinin dışına iter, çıkarır. Onu ikrar ettiği sürece İslam dışına çıkmaz. Fakat onun şirk ve küfrü gıybet günahını işlemesi dolayısıyla değil, yani e, inkarı dolayısıyladır. Bu diğer bütün e, büyük ya da küçük günahlara aynı şekilde teşmin edilebilir. Allah'ın hükmünü doğru kabul etmiyorsa veya onun batıl olduğuna inanıyorsa veya bu zamana uymaz bazı şeyler emirler hakkında bu zamana uymaz gibi e, yorumlarla kabul etmiyorsa bu tamamen köfürden ileri giren şeylerdir. Başka bir hükmü yine Allah'ın hükmüne eş değer kabul ederse veya ondan üstün tutarsa bu da Allah'ın diriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendi ayetinin e, direkt Kapsam altına girer ve kişi dinin dışına çıkarır. Yani kafir ismini hak eder. Ama e, başka bir hükmü, beşeri bir hükmü. Allah'ın hükümleriyle eşit görmez. E, Allah'ın hükmünün üstün olduğunu kabul eder. Fakat uygulamazsa bu da fasıktır. İslam'ın diğer emir ve yasaklarında da e, ve bu yasaklara muhalefette de aynı şey geçerli. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği her şeye iman etmiş bir Müslümanda aslı olan, onun Yüce Allah'ın hükümlerini kabul etmiş olduğu, hak ve uyulması gerekli hükümlerin onlar olduğuna inandığıdır. Yani la ilahe illallah tevhid kelimesine şahadet eden bir insana biz işte Allah'ın indirdiği hükümlere kabul etmiş olduğunu ve bunlara inandığını kabul etmek durumundayız böyle bir kimseden işte Allah'ın indirdiği dışında bir takım hükümlere uyduğu zahir olursa bize, biz kalbindekinin bu olmadığı, kelime-i şehadet getirdiğinden dolayı Allah'ın hükmünü üstün tuttuğu yöndedir. Ama bunun aksini gösteren bir şey ortaya koyarsa, bu artık onun küfrünü ortaya koyar. Müslüman, emirlerden herhangi bir emre, ya da yasaklardan herhangi birisine muhalefet ederse asidir ve onun asıl olan tevhidi kabul ettiği Yüce Allah'ın hükmünün hak olduğuna inancı var olduğu kabul edilir. Yüce Allah'ın hükmüne aykırı olan bu hareketini Allah'ın hükmünü inkar ederek ve bunu kabul etmeyerek mi yaptığı yoksa isyan olarak mı yaptığı sorulmaz. Ancak yapmış olduğu bu işten dolayı ona ya şer'i had cezası ya da tazir cezası uygulanır. Ancak onun Yüce Allah'ın emrine karşı bu çıkışıyla bu emre karşı gelişi helal kabul ettiğini açıkça bildirmesi ve Allah'ın hükmüne razı olmadığını açıkça belirtmesi, yani muhalefet ettiği emri ve ona uymak gereğini inkar edip kabul etmediğini açıkça belirtmesi hali bundan müstesnadır. Mesela İslam'ın şiarı olduğunu bildiği bir şeye düşmanlık etmesi gibi, sakal veya başörtüsü gibi, bugün veya namaz gibi, İslam'ın e, alameti, İslam'ın şiarı olan bir şeye ki e, herkes biliyor bunun İslam'ın bir unsuru olduğunu. Bunlara düşmanlık eden nedir? Allah'ın hükmünü beğenmediğini açıkça ortaya koymuştur. Evet. Bu kelime-i şehadeti söylese de e, artık onun kelime-i şehadetine itibar edilmez. Evet. Çünkü küfrünü açıkça ortaya koymuştur. Yani, Veyahut o... da mushafı Kur'an-ı Kerim'i e, helaya atan birisi, hakaret eden birisi, bu küfrünü ortaya koymuştur. İşte benim kalbimde iman var, işte ben bu kitaba inanıyorum dese bile bu sözüne bakılmaz onun. Çünkü bu fiili kalbindekini direkt ortaya koyar. Yani bunlar istisnai durumlardır. Bunu açıkça ortaya koyduğu takdirde ise onun küfür ve şirkine hüküm verilir ve ona irtidat cezası, mürtet cezası, dinden çıkma cezası uygulanır. Buna dair delil ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize kadar herkesin herkesten tevatürle naklederek e, rivayet ettikleri uygulamalardır. Çünkü o, sahih ve sabit mütevatir haberlerde de belirtildiği gibi yanındaki emaneti inkar eden kadına şeriatın hırsız için öngörmüş olduğu cezayı zina eden erkeğe ve kadına aynı şekilde şeriatın öngördüğü cezayı uygulamış, şarap içeni azarlamış, huzurunda işlenen yahut da öğrenmiş olduğu fakat haddi gerektirmeyen masiyetler dolayısıyla azarlamış ve ağır hakaret etmiştir. Muaz bin Cebel'in rivayet ettiği hadis bunlardan bir tanesidir. O der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük gazvesine çıkmış idik. Şöyle buyurdu, yarın Allah'ın izniyle Tebük pınarına varacaksınız. Fakat sizler kuşluk vakti olmadan bu pınara ulaşamayacaksınız. Sizden oraya kim varırsa ben gelmeden sakın onun suyuna elini değdirmesin. Bizler bu Pınar'a vardığımızda oraya bizden önce iki kişiyi varmış bulduk. Pınar oldukça incelmiş ve azalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunun suyuna eliniz değdi mi diye sorunca onlar evet deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Allah'ın dilediği kadar söylendi durdu. Daha sonra Muaz hadisin geri kalan kısmını anlatmaya devam etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara ağır sözler söyledi. Yani. İbni Hazm El İhkam isimli eserinde rivayet eder bunu. Bütün bunlara rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ceza uyguladığı ee, bunlara ceza uyguladığı ya da azarladığı kimselere yaptıkları bu isyanları helal kabul ederek ve emri inkar ederek yapıp yapmadıklarını sormamıştır. Yani ben size o dokunmayacaksınız diye emrettim. Siz bunu helal sayarak mı yaptınız yoksa e, isyan olarak mı yaptınız diye sormamıştır. Veya hatta uyguladı diğer had cezalarında. Mesela rejim edilen birileri vardı biliyorsunuz. İşte sen bunu helal sayarak mı yaptın? Yoksa haram olduğunu bilerek mi yaptın? Gibi bir şey sormamıştır peygamber Esadü Şayet bu şekilde soru sormak farz olsaydı Allah Resulü Esadü bunu kesinlikle yapar ve bize bu konuda sabit haberler gelirdi. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları ve diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde emre muhalif olarak harekette bulunan kimseye neden muhalefet ettiğine dair soru soru sormak gerektiğini bildirmemekte bu naslar ve ona bu işi helal kabul ederek buna dair emir ya da yasağı red ve inkar ederek yap yapmadığını sorma gereğini belirten herhangi bir delilde bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu, Allah'tan başka hiçbir ilah bulunmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip de sallallahu aleyhi ve sellem, sonra da bir masiyet işleyen kimsenin tevhidin aslını kabul ettiğine ve onun Yüce Allah'ın hükmüne razı olduğunun aslen varlığını devam ettirmekte olduğuna delil teşkil etmektedir. Yani onun kelime-i şehadeti söylemekle hasıl olan bizim tarafımızdan verilmesi gereken iman hükmü halen devam etmektedir. Masit işlese dahi. Böyle bir kimsenin hak ve uyulması gerekli olarak kabul ettiği hükmün Allah'ın hükmü olduğu kabul edilir ve onun inkarcı ya da yalanlayıcı olduğu ileri sürülmez. Yani o fiili sebebiyle emre muhalif e, veyahut da yasağı işleyen fiili e, işte bu Hakkı inkar ederek bunu işlemiştir diyerek bu öne sürülmez. <gülüyor> Ancak yalnızca ameli dolayısıyla ve sözüne gerek kalmaksızın işleyen kişinin yalanlayıcı, inkarcı ve mürtet kabul edildiği nasla sabit işleri işleyenler bu genel kaidenin dışındadır. Bu konuda bazı istisnalar vardır. Mesela namaz gibi namazın terki hakkında küfür e, hükmü sabit olmuştur. Günah işleyerek asil olan bir kimse hakkında yüce Allah'ın emrine muhalefet ettiği konuda hevasına tabi oldu veya bu konuda şeytana uydu denilebilirse de ona hevasını ilah edindi ya da şeytana ibadet etti denilemez. Onun kendisini İslam'dan çıkartan bir fiilinin sabit olma hali müstesna. Böyle bir durum bundan istisnadır. Çünkü yüce Allah'ın dışında ilah edinme küfür ve şirktir. Mesela e, isyan işlemek şeytana uymaktır değil mi? Evet. Ama sen ona şeytana ibadet, şeytanın kulu diyemiyorsun burada direkt. Evet. Halbuki Allah Azze ve Celle şeytana kulluk etmeyin diyor. Hevasını ilah edindi buyuruyor mesela. Hevasını ilah edinmekten bahsediyor ayet. Furkan 43. Ama hevasına uyan herkesi bu hevasını ilah edindi işte bu hevasına şık koştu ve Diyemiyorsun, onu küfürle itham edemiyorsun. Ama helal sayma varsa veya da Allah'ın hükmünü beğenmek, razı olmamak veya Allah'ın indirdiğinden, Allah'ın hükmünden başkasını daha uygun görmek işin içinde varsa bu ortaya konuyorsa, zahir oluyorsa bu bunlardan istisna. Asi, yani günahkar olan bir kimse ise tevhidi asıl itibariyle kabul ettiği ve yaptığı bu işle İslam dışına çıktığını belirten bir nas bulunmadığı sürece kafir ve müşrik olarak görülemez. Diğer taraftan ibadet lafı da mutlak olarak zikredildiği zaman ilah edinmek, emrine kayıtsız şartsız bağlanmak ve mutlak olarak uymak anlamını ifade eder. İlah edinmek bu. Böyle bir şey ise yüce Allah'ın dışında kalan kimselere karşı takınılacak olursa küfür ve şirktir. O halde dinin niteliği böyle olmayan kimselere bu nitelik verilmemelidir. Yani tekrar edecek olursak ilah edinmek emrine kayıtsız şartsız bağlanmak ve mutlak olarak uymak anlamını ifade edecek şekilde olursa. Riddet yani irtidat dinden dönmeye gelince riddetin sözlük anlamı daha önce yapılmış olan bir işten dönmektir. Lugat anlamı bu. Arapçada yolculuktan döndü anlamında irtedde an seferi denilir. Birisine yapmış olduğu bir bağışı geri isteyen kimsenin durumunu belirtmek üzere de irtet de hibetuhu denilir. Dinde ise riddet İslam'dan sonra İslam'a girdikten sonra küfre dönmektir. Mürted hakkındaki hüküm ölümdür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim dinini değiştirirse onu öldürünüz buyurmuştur. Kim öldürecek? Efendim? Kim öldürecek? Bu e, İslam hükümeti olduğu takdirde İslam devleti okular bunu. Yani böyle herkese de bırakılmıyor tabi bu. Zaten e, günümüzde tekfir probleminin bu kadar ortaya zahir olması e, herkesin birbirine rahatça mürte hükmü verebilmesi bu İslam hükmüyle yönetilmediğimizde bu hükmü İslam kadısı verir. Bir kimsenin dinden çıktığına veya kafir olduğuna İslam kadısı hükmeder. Buna hükmeden önce, hükmetmeden önce o kadı e, ilgili delilleri serdetmek zorundadır. Hücceti kammesini yapmak zorundadır. Bir Ömer bin Hattab radıyallahu anh bile daha önce naklettik. Kudame bin Mazun'un içki içerek getirilmesi hadisesinde Kudame bin Mazun helal olduğunu iddia ediyordu içki içmenin. Yani küfür oldu onun fiili burada küfür. Ama failinin küfrüne hükmetmedi. Onun mürtedoluna hükmetmedi Ömer radıyallahu anh. Önce hüccedikamesini yaptı. E, hat cezasını uyguladı. E, bir daha tekrar etseydi böyle bir hadise bu sefer yani helal saymaya devam etseydi küfrüne hükmedilirdi. Ama helal saymadan içmeye devam etse sadece hat uygulanır. 40 sopa. Ömer radiyallahu anh orada 80 sopa vurmakla hatalı davranıyor. Kudamir mazun olayında. Hakkını olur o zaman Ömer'e. <gülüyor> Tabii. Alacaktır zaten. Ali radiyallahu an bu konuda e, şeyi var zaten. Sözü var. Karşı çıkıyor bu uygulamasına. İçmeyen cezası kır sopa. Evet. Yine Tirmiz'in rivayetli bir hadis-i şerifte Abdullah bin Mesud radiyallahu an Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu bir etmiştir. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet eden Müslüman bir kişinin kanı ancak şu üç şeyden birisiyle helal olabilir. İmanından sonra küfreden bir kişi ya da ihsandan sonra zina eden bir kişi yani evlendikten sonra zina eden bir kişi ya da cana karşı can. Kısas söylüyor da. Bu üç şeyden birisiyle helal olur. <gülüyor> Estağfurullah. Osman bin Afan radıyallahu anh'ten evinde muhasara edildiği sırada şöyle söyledi rivayet edilmiştir. Sizler beni ne diye öldürmek istiyorsunuz? Kendisine kuş atanlara böyle sesleniyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işitmişimdir. Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu üç şeyden birisiyle helal olabilir. İmandan sonra kafir olan ya da ihsandan sonra zina eden yahut da bir başkasını öldürmesi karşılığında kısasen öldürülen bir kimse. Abi bu evlilik sonrasında kadın erkek ikisi de aynı değil mi? Rejim. Tabii şimdi mesela bir bekarla bir Evli veya da dul zina etmişse bekar olana yüz sopa ve bir sene sürgün. Evli olan recmedilir. Yani var yani. Tabii. Ama evli olan ya da dul olan e, öldürülme cezasına muhatap. Buhar ve Müslümin ilbert ettikleri bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eden bir Müslümanın kanı ancak şu üç şeyden birisiyle helal olur. Cana karşı can, zina eden evli ve dinini terk edip cemaatten ayrılan. Allah'ın farz kıldığı bir şeyi red ve inkar eden bir kimsenin kafir olup İslam'dan irtidat ettiği konusunda icma vardır. Allah'ın farzlarından bir şeyi red ve inkar eden mürted olur. Ancak inkar eden bu kişinin bu konuda nasdan haberi yoksa, bu nas ona tebliğ edilir ve iman etmesi gereken şey kendisine bildirilerek bu konuda deliller açıklanır. Bundan sonra yine inkar ve yalanlamakta ısrar edecek olursa bu sefer kafir olup irtidat, mürted olduğuna hükmedilir. İşleyen kişinin sözünü etmese bile imandan çıktığına dair açık nas bulunan hallerin dışında red ve inkar ile yalanlama söz sözle olan bir şeydir. Sözlükte... Söz olarak kabul edilebilen her şey söz olarak değerlendirilir ve bu konuda şekle itibar edilmez. Ona verilen özel ismin farklı olması da durum değiştirmez. Mesela yazı. İster kitap halinde, ister gazetede bir makale olarak, ister bir dergide bir yazı olarak yahut da resim şeklinde olsun. isterse buna kanun, tüzük, karar veya başka bir isim verilsin. Bütün bunlara Arapçada söz adı verilir. Yani sözle de küfür gerçekleşebilir. İnkar eden bir kimsenin irtidat edip kafir olduğuna dair icma olmakla birlikte bu konuda onun söylediği sözün anlaşılmasında ihtilaf olabilir ve onun inkarına delil olarak gösterilen bu sözün inkar ve yalanlamayı kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu olabilir. Şehadet kelimesini söyleyen bir kimse de asıl olan onun Müslüman ve Mü'min olduğudur. Çünkü onun İslam dininde ve İslam içerisinde olduğu sabit olmuştur. Bu bakımdan onun imandan ve dinden çıkıp irtidat etmesine zan ile hüküm verilemez. Yani ihtimal varsa onun küfürüne hükmedilmez. Söylediği söz küfür olma veya e, küfür olmama ihtimal varsa zanla hükmedilmez. O halde inkar veya yalanlamaya delil olarak ele alınacak sözün kesin olması gerekir. Diğer taraftan bu konuda herhangi bir kimsenin söylemiş olduğu sözü ondan kesin olarak anlaşılmayacak bir şekilde yorumlayıp sonra da sözünün bu şekilde yorumlanmasının kendisine nispet edilmesinden ve onun böyle söylediğinin kabul edilmesinden uzak durmak gerekir. Yani adam bir söz söylüyor, bu yorumlanıyor. Ondan sonra o kimseye bu şekilde nispet ediliyor. Adamın kastettiği şey o değil ama e, muhatabı öyle anlıyor ve ona böyle nispet ediyor. Bunun gibi. İnkar edip yalanlayan kişinin irtidadine dair icma ile hükmedilmekle birlikte Yine işleyen bir kimsenin irtidad edip kafir oluna dair nas bulunan konularda icma bulmasına rağmen bazı amellerle ve bu amelleri işleyenin mürted olarak kabul edilip edilmemesiyle ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bunların sebebi de iki türlüdür. Birincisi nasları anlamadaki farklılık mesela namazın terki meselesinde olduğu gibi el şünnet bu konuda iki görüştedir. Bir kısmına göre namazı terk etmek mutlak olarak küfürdür. Bir kısmı da e, tembellikle e, terk eden farziyetini kabul eden kafir olmaz der. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilen hadislerin sayı olup olmamasıdır. Bir kısmı hadisi kabul edip sayı olduğuna inanırken diğer bir kısmı bu hadisin Rasul sallallahu aleyhi kadar ulaşan senedini eleştirmeleri dolayısıyla bunu kabul etmemeleridir. Mesela Namaz kılmayanı verebiliriz. Bazı fakirler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüman ile kafir arasındaki ayrıca çizgi, namaz kılmamaktır. Hadisinin sahih olduğunu kabul etmişlerdir. Diğer bir kısım fakirler ise bu hadisi reddedip onun sabit olmadığını söylemişlerdir. i̇bn Hazm mesela bunlardan birisidir. Bu hadisin sabit olmadığını söylüyor. Bu hadisin sahih olduğunu kabul edenlerin karşısında bir başka hadis daha çıkmaktadır ki o da şudur. 5 vakit namaz kılmayı Allah kullarına farz olarak yazmıştır. Kim bunları kılmış olarak gelirse ve onlardan haklarını küçümseyerek herhangi bir şey kaybetmemiş ise Yüce Allah'ın onun cennetine koyacağına dair sözü vardır. Kim de bunları kılmış olarak gelmezse Allah'ın ona vermiş olduğu bir sözü yoktur. Dilerse onu azaplandırır, dilerse onu cennetine koyar. Bu sahih bir hadis. İşte müslim hadisi bildiğim kadarıyla Bu hadis gereğince namaz kılmayan bir kimse Yüce Allah'ın asla cennete sokmayacağına dair hüküm vermiş olduğu kişiler anlamında kafir değildir. Bu bakımdan bunlar birinci hadisi iki ayrı şekilde tevil etmişlerdir. Burada namaz terk etmekten kastın namazın farz olduğunu inkar etmektir. Böyle bir kimsenin kafir ve müşrik olduğu ihtilapsızdır zaten. Bu hadisten geçen küfür sözüyle ileri derecede isyanın kastedilmiş olması da ikinci grubun sözüdür. Bu suçun büyüklüğünü ve cezasının ağırlığını ifade etmek üzere küfür diye adlandırılmıştır namazın terkinin küfür olmadığını söyleyen ve bu hadisi delil getiren ulema böyle diyorlar şimdi. Biz ise sahabenin bu konuda icması olduğunu yani Allah Resulü'nden sadır olan bu hadisin yani namazın terki küfürdür hadisinin küfrü ifade ettiğini dinden çıkaran küfrü ifade ettiğini sahabelerin bu konuda icma ederek anlamasından anlıyoruz ve şu hadisi de bu durumda şöyle anlamamız gerekiyor. Kim bunları kılmış olarak gelirse ve onlardan haklarını küçümseyerek herhangi bir şey kaybetmemiş ise diyor bak. Yani farzlarına, sünnetlerine riayet ederek gelirse. Kim de böyle yapmazsa diyerek hadise ifade edilen şey namazı hiç kılmayan değil de farzlarına, sünnetlerine, rükunlarına tam riayet etmeyen kastedilir. Sahabenin icmasından dolayı biz bu hadisi böyle anlıyoruz. Ama diğer ilim ehli böyle anlamıyor diye tutup... E, o alimlere tabi olanları tekbir edemeyiz. Yani namazın telkini küfür görmüyor diye. Evet. Bizler burada işleyen kişiden iman sıfatının kalktığına delil teşkil edecek nasların bulunduğu amelleri tek tek saymak bu konuda fakirler arasındaki ihtilaf çeşitlerini belirtmek durumunda değiliz. O bakımdan bu konuyla ilgili söylemiş sözlerden bir parça aktarmakla yetineceğiz. Bunu da bu konuda ehli sünnet fakirlerinin bakış açısına bir parça açıklık getirmek ve Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam nispetindeki sıhat konusundaki ihtilaf bulunan bazı hadisleri işaret etmek için yapacağız. Bununla birlikte kendisinden nakil yapacağımız fakih bu hadisleri sayı olarak kabul etmiştir. Akide-i Tahaviye metninin sahibi Hanefi mezhebine mensup İmam Ebu Cafer Ahmed bin Muhammed bin Selame el-Esedi et-Tahavi'nin. Bizler helal kabul etmediği bir günah duayısıyla Ehli kıbleden olan hiçbir kimseyi tekvir etmez ve iman ile birlikte hiçbir günahın o günahı işleyene zarar vermeyeceğini de söylemeyiz. Bu sözü şerh eden Şari şöyle diyor. Burada merhum müellifimizin sözünde açıklanması zor bir durum kalmış bulunuyor. Şöyle ki Şari yani şeriat koyucu bazı günahları küfür diye adlandırmış bulunuyor. Yüce Allah'ın kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendi deridir. Kavli. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mümine hakaret etmek, fasıklık, onunla çarpışmak da küfürdür sözü. i̇bn Mesud'un rivayet ettiği bu hadisi Buhar'da Müslümde eserlerinde zikretmişlerdir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olup dinden dönmeyiniz hadisi. Yine mümin adam kardeşine el kafir diyecek olursa onlardan birisi ona düçar olur. Bu iki hadisi de Buhar ve müslim i̇bn Ömer'den rivayet etmişlerdir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dört şey vardır ki bunlar kimde bulunursa katı, katıksız münafık olur. Bunlardan yalnız bir tanesi kendisine bulunan kişi de ise onu terk edince kadar münafık asetlerinden biri bulunur. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, ahitleştiği zaman ahdini bozar, tartıştığı zaman haddi aşar. Hocam şeyde Müslüm'ün kitabında bu e, münafıklık hadisiyle ilgili şeydi. O zaman diyoruz Rüsvü Aleyhisselam kardeşlerim münafık mı oldu? Diyor. <gülüyor> Çünkü babalarına söz vermişlerdi. Yalan söylediler ve de emanete ihanet ettiler. Evet. Yani bu mutlak manada yani e, nifada aynı küfür gibi büyük nifak, küçük nifak diye ayırmayı gerektiriyor. Evet yalan söyleyende nifak hasreti vardır. Ama bu nifak e, yine Mesela bu konuda en detaylı açıklama İbn Recep el Hambeli'nin e, Türkçe ilim ve hikmet diye tercüme edilen Camül Ulum ve'l Hikem kitabında veriliyor. Nifak iki sınıf, iki kısım. Yani seleften de bu konuda nakiller yapıyor. E, bunlar nifak evet. Büyük nifak var, küçük nifak var. Yani küfürden ileri gelen, dinin dışında, dinin dışına çıkaran nifak var. Bir de bu ahlaki nifaklar var. Mesela yalan söylemek sözünde durmamak gibi. E, açıklama burada gelecek zaten inşallah. Bu hadisi de Buhar ve Müslüm rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer'den e, geliyor bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Mümin zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez. Hırsız hırsızlık ettiği zaman mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen içki içtiği zaman mümin olarak içmez. Tevbe ise ondan sonra arz edilir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Müslüman ile küfür arasında ayrıca çizgi namazı terk etmektir diye buyurmuştur. bunda da Müslüm Cabir'den rivayet etmiştir. Allah'ımdan razı olsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadisinde, Kim bir kahinin yanına gider ve onu tasdik ederse, yahut da bir kadına arka yoldan yaklaşırsa, o kişi Muhammed'e indirlerine kafir olur. Yine Allah'tan başkasının adına yemin eden kafir olur. Bu hadiste hakim rivayet etmiştir. Bir başka hadiste, Benim ümmetimde iki şey vardır ki, onlar, onların hakkında küfürdür. Neseplere taan etmek, neseplere sövmek ve ölen kişi için ağıt yakıp ağlamaktır. Benzeri hadisler çoktur. Nesep, soya sövmek. Buna verilecek cevabımıza gelince, bütün ehli sünnet, büyük günah işleyen, yani mürteki bir kebire, büyük günah işleyen kimsenin dinden çıkacak şekilde bir küfür işlediğini, Haricilerin ileri sürdükleri gibi ittifakla kabul etmemektedirler. Çünkü büyük günah işleyen kişi, bununla dinden çıkacak şekilde küfür işlemiş olsaydı, mürted olması ve hemen öldürülmesi ve kısas talep etmek hakkına sahip olan kimsenin kısası affetmesinin de kabul edilmemesi gerekirdi. Zina, hırsızlık ve içki içmek gibi suçlara da had cezaları tatbik edilmezdi. Büyük günahın mümini dinden çıkaracağı şeklindeki iddianın doğru olmadığı, yanlış olduğu, İslam dininin yapısından zorunlu olarak bilinir ve zorunlu olarak anlaşılır. Yine Ehli Sünnet büyük günah işleyen bir kimsenin imandan ve İslam'dan çıktığını, Mutezile'nin ileri sürdüğü gibi kafirlerle birlikte edebi, ebedi olarak cehennemde kalmayı hak ettiğini ittifakla kabul etmemektedirler. Yani ittifakla reddetmektedirler. Doğru tercüme bu olması lazım. İttifakla kabul etmemektedirler deyince sanki Ehli Sünnet'ten bir kısmı bunu kabul etmiştir gibi bir anlam çıkıyor. İttifakla reddederler. Çünkü Yüce Allah'ın kendisini büyük günah işleyen kimseleri müminlerden kabul etmiştir. Şöyle buyurur. Ey iman edilenler, öldürülen kimseler hakkında size kısa farz olarak yazıldı. Şöyle ki, hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, dişiye karşılık dişi öldürülür. Herkime kardeşinden herhangi bir şey bağışlanacak olursa, buna maruf ile ittiba ediniz ve ona iyilikle ödeyiniz. Böylelikle bu ayet-i kerimede, öldüren kişiyi iman edenlerin sınıfların dışına çıkartmamış. Yani adam öldürmek bak az önceki hadiste neydi? Küfür olarak ifade ediliyordu. Onun kısa talep etmek hakkını e, hakkına sahip kimsenin kardeşi yapmıştır. İman da kardeş olarak zikrediliyor ayette. Yani bunun gibi e, ayetler, hadisler çok. E, daha önce bunu işlemiştik e, ilk hafta, bu konuya girdiğimiz ilk hafta. E, ilgili naslarda vermiştik. O yüzden şöyle bir geçelim ee, tahaviden yapılan bu nakli. Ee, mutezile ahirette bunlar hakkında hükmün ne olacağı konusunda, yani bil kebire, büyük günah işleyen kimsenin ne olacağı konusunda harcilerle ittifak halindedirler. Onların harcilerle büyük günah işleyen kimsenin ateşle ebedi olarak kalacağı konusundaki fikir birlikleri vardır. Ancak harciler biz böyle bir kimseye kafir adını veriyoruz derken, Mu'tezile'ye mensup olanlar biz de ona fasık diyoruz demektedirler. Aralarındaki bu ihtilaf ise lafzı bir ihtilaf olmaktan öteye gitmiyor. Yani Mu'tezile de her ne kadar fasık dese bile cehennemde ebedi kalacak diyor. Müteki bir kebire için. Sünne ehli ise büyük günah işleyen kimsenin işlediği günaha dair naslarda var dolu şekilde azalma müstahak olduğu konusunda ittifak haldedirler. Bu konuda iman ile birlikte hiçbir günah zarar vermez. küfür ile birlikte de hiçbir itaatin faydası yoktur diyen mürceye mensuplarına da muhalefet ederler. Yani burada sözün hasılı. Harciler ve mutezle bu konuda ne diyor? Mürtekibül kebire, büyük günah işleyen dinden çıkar. Biz ona kafir deriz diyor. Mürceye ne diyor? İman ile birlikte Hiçbir şey, hiçbir günah zarar vermez imana diyor. Ehli sünnet ise ikisinden ayrı olarak, ikisinin ortasında bir yol izleyerek e, büyük günah kişiyi dinden çıkarmaz. Büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz. Onu helal kabul etmedikçe. Fakat imana hiç zarar vermediğini de söyleyemeyiz. İmanı eksiltir diyor. Elü sünnet ne mürcenin dediği gibi diyor, ne harcenin dediği gibi diyor. El-i Sünnetin bu yolda şayet mürciyenin delil olarak gösterdiği ve ceza ile ilgili olan naslarla harciler ile mutezilerin delil olarak gösterdiği ceza ile ilgili nasları bir arada inceleyecek olursa her iki tarafında söylediklerinin yanlışlığını görürsün. Bunların sözlerinde senin için her bir grubun yanlışlığını anlamanın ötesinde herhangi bir fayda yoktur. Sünnet dehli arasında Büyük Günah işleyen konusundaki bu görüş birliğinin açıkça anlaşılmasından sonra aralarında, beraberinde herhangi bir yanlışlığı getirmeyen lafzı bir ihtilafa düşmüşlerdir. Şöyle ki, acaba küfrün çeşitli mertebeleri var mıdır? Mesela, bir küfürden daha aşağı küfür olabilir mi? Yani imandan çıkaran küfür, dinden çıkaran, dinden çıkaran küfür, dinden çıkarmayan küfür. Bu var mıdır, yok mudur? Bu böyle bir ihtilaf olmuştur. Böyle bir ayrım, Onların iman diye adlandırdıkları şey hakkında ihtilaflarından ortaya çıkmıştır. Acaba iman hem söz ve hem de amel midir? Eksilip artar mı? Tabii ki onların bu ihtilafları Allah ve Resul'ünün kafir olarak adlandırdığı kimseye bizim de kafir niteliğini vermemiz konusunda ittifak etmelerinden sonradır. Çünkü Yüce Allah Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmedenleri kafir olarak adlandırırken Resulullah Aleyhisselatü da az önce sözleri geçen kimseleri kafir diye isimlendirirken az önceki halisleriyle geçen kimseleri bizim bu gibi kimselere kafir ismini vermememiz mümkün olamaz. Biz de Allahü ve Resulünün kafir dediklerine kafir deriz. Ancak iman söz ve ameldir. Artar ve eksilir diyenler bu gibi ameller için o ameli bir küfürdür. İtikadi değildir derler. Yani ameli küfürle itikadi küfrü birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu gibi kimselere göre küfrün çeşitli mertebeleri vardır ve iman gibi bir küfür diğer küfrün bir alt mertebesinde olabilir. İman tasdikten ibarettir. Amel iman kapsamına girmez, küfür ise inkardır, artıp eksilmezler diyenler. E, ki mürciye bu iddiadadır. Bu gibi şeyler hakkında hakiki küfrün dışında kalan mecazi bir küfürdür derler. Biz bunu da söylemiyoruz. Yani mürceyeye de katılmıyoruz bu konuda. Çünkü dinden çıkartan hakiki küfürdür. Yüce Allah'ın şu buyruğunda geçtiği şekilde... ...bazı amellerin isimlendirilmesi konusunda da bu gibi kimseler aynı şeyi söylerler. Yüce Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Bakara suresinde kıblenin değiştirilmesiyle ilgili ayet hatırlarsanız. Burada kastedilen namazlar. Namaza iman ismini veriyor Allah Azze ve Celle. Be Beytül Makdis'e yönelerek kılınan namazları kastediyor... Mecazi olarak iman diye adlandırılmıştır. Bunun sebebi ise namazın sıhhatinin imana bağlı olması ve onun imana delil olmasıdır. Çünkü namaz eda edenin imanına delil teşkil eder. O bakımdan kafir bir kimse bizim kıldığımız namazın aynısını kılacak olursa onun Müslüman olduğuna hükmedilir. Günahkar kimselerin Resulullah'ın getirdiklerini ve tevatür yoluyla gelen haberleri zahir ve batın olarak kabul etmeleri halinde bunların günahlarına ceza olarak gösterilmiş tehditlere layık oldukları konusunda ümmetin fakirler arasında herhangi bir görüş ayrılığı yoktur. Ancak bu konuda haricilerle mutezliğe mensup olanların, günahkar Müslümanların cehennemde ebedi olarak kalacakları şeklindeki sözleri buna muhaliftir ve batıldır. Bu konuda en seviyesiz durum, onların kendileri gibi düşünmeyen kimselere karşı gösterdikleri taassup ve sözüyle muhalefet eden bir kimseyi Mahkum olmaması gereken bir şeye mahkum etmeleri ve bu konuda aşırılığa kaçıp ona haksızlık etmeleridir. Tekfir etmeleridir. Bizler kafirlerle olan tartışmalarımızda bile adalet ile emrolunduğumuza ve onlarla en güzel şekilde mücadele etmekle yükümlü olduğumuza göre bu gibi anlaşmazlıklar ile ilgili olarak ne diye birbirimize karşı adaletli davranmayalım? Bilindiği gibi Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sizler Allah için adaleti dosdoğru olarak ayakta tutan şahitler olunuz. Bir topluluğa karşı olan kininiz sizleri adaletsizlik yapmaya sürüklemesin. Adil olunuz çünkü o takvaya daha layık, daha yakın olandır. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır ki o da şudur. Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmetmek bazen insanı dinden çıkartan bir küfür olabileceği gibi bazen büyük ya da küçük bir günah da olabilir. Az önce sözünü ettiğimiz iki görüşe göre mecazi bir küfür ya da küçük bir küfür de olabilir. Bu ise hüküm verenin durumuna göredir. Eğer hüküm veren kimse Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin vacip olmayıp bu konuda muhayyer olduğuna inanıyorsa yahut da onun Allah'ın hükmü olduğuna inanmakla birlikte Allah'ın hükmünü küçümsüyor ise bu büyük bir küfürdür. Yani dinden çıkaran küfürdür. Şayet Yüce Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin gereğine inanıyorsa hüküm verdiği konuda, olayda, Allah'ın hükmünün ne olduğunu bildiği halde cezalandırılmaya müstahak olduğunu kabul etmekle birlikte, yine de Allah'ın hükmüyle hükmetmezse böyle bir kimse asi olur ve mecazi küfürle kafir adını alır. Binden çıkmaz, fasık adını alır. Yahut da onların küfürüne küçük küfür denilir. Hüküm verdiği olay ile ilgili olarak bütün çabasını harcayıp elinden geldiğince Allah'ın hükmünü bilmeye çalıştığı halde, Allah'ın hükmünü bilemeyip, bulamayıp, isabet ettiremeyip, e, isabet ettiremez Allah'ın hükmüne. Böyle bir kimse iştahında hata etmiş demektir. Onun için iştahlı dolayısıyla ecir vardır. Hatası da bağışlanır. Bak, Araştı. müştehit düşünün şimdi e, hani dört mezhep haklıyorlar ya e, bu mezhepler bir meselede birisi bir şey söylüyor üçü farklı bir şey söylüyor. Bazen bakıyorsun birisi isabet etmiş. Nereden anlıyorsun isabetini? Ayet ve hadis e, onu haklı çıkarıyor. E diğer üçü ne yapmış? Hata etmiş. Diğerleri Allah'ın indirileriyle hükmetmemiş burada. İsabet ettiremedinden ama. Allah'ın hükmünü inkar ettiğinden değil bak. O yüzden onlar kafir değil bilakis ecir bile alıyorlar. Neden? Çünkü Allah'ın hükmünü bulmaya gayret ettiklerinden dolayı. Taha ve Rahimeullah şöyle diyor. Bizler iman ile birlikte hiçbir günah o günah hiçlerine zarar vermez demeyiz. Bu sözleriyle mürceyeye muhalefet ediyor onlara benzememek istiyor. Onların bu şüpheleri öncekilerden bazı kimselerin içinde vaki olmuş. yani iman ile birlikte günahlar zarar vermez sözü daha öncekilerden de sadır olmuş bir söz. Sahabiler bu gibi kimselerin bu konudaki görüşlerinden vazgeçmemeleri halinde onları öldürmek gerektiği konusunda ittifak etmişlerdir. Kudame bin Abdullah ee, bizim Kudame bin Mazum diye naklettiğimiz şarabın haram kılınışından sonra bir grup kişiyle birlikte şarap içmiş ve Yüce Allah'ın iman edip salih amel işleyenler üzerine yediklerinde herhangi bir vebal yoktur buyrunu teyvil etmişlerdi. Bu durumdan Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a söz edilince Ali bin Ebi Talip ve diğer sahabeler şunun üzerine ittifak ettiler. Eğer bunlar şarabın haram olduğunu kabul ederlerse sopa vurulacak Helal olduğu konusunda ısrar ederlerse öldürülecekler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh Kudami'ye sen bu konuda çok kötü yanıldın. Şayet sen gerçekten sakınıp iman edip salih ameller işleyen birisi olsaydın zaten şarabı içmezdin demişti. Çünkü bu ayetin iniş sebebi şudur. Yüce Allah içki içmeyi Uhud harbinden sonra haram kılınca bazı sahabeler şöyle dedi. Peki bundan önce içki içtikleri halde ölen arkadaşlarımızın durumu ne olacak? İşte bu ayet bunun üzerine nazi olmuş ve Yüce Allah burada haram kılınmazdan önce bir şey yiyen veya içenin, mümin, takva sahibi ve salih amel işleyen kimselerden olması halinde aleyhine bir durum olmadığını bildirmiştir. Nitekim aynı durum namazda Beytül Maktis'e dönmekle emri olmuş kimseler için de söz konusudur. Daha sonra bu işi yapanlar hata ettikleri için kendilerini kınamaya başladılar ve tevbelerinin kabul edileceğinden ümitlerini kestiler. Yani bu Kudame bin Abdullah el-Mazun. Bunlar ümitlerini kesiyorlar. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an, Kudame'ye mektup yazarak şöyle dedi. Hamim, bu kitabın indirilmesi aziz olan ve her şeyi bilen Allah tarafındandır. O Allah ki günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul edendir. Cezası da şiddetli olandır. Bakın bu ikinci bir hütçe etikamesi. Şimdi ben senin bu iki günahından hangisinin daha büyük olduğunu bilemiyorum. Evvela haram kılmış bir şeyi helal kabul etmen mi? Yoksa ondan sonra da Allah'ın rahmetinden ümit kesmen mi? İşte sabilerin üzerinde ittifak etmiş oldukları bu konu üzerinde aynı şekilde İslam'ın müştehit imamları da ittifak etmişlerdir. Yani Kudame bin Mazun e, helal saymış olmasına rağmen bakın durum böyle. İlim ortada, ilme ulaşma imkanları mevcut bulunmasına rağmen öyle. Bugünkü e, hariciler ise modern hariciler, neo hariciler ise işte ilim ortadadır, Kur'an ortadadır, sünnet ortadadır, işte cehalet böyle bir durumda mazeret değildir diyor. Cehalet mazerettir ama bu ortamda mazeret değil diyor. Şimdi Kur'an'ın işte Türkçe olması, Türkçe tip ortada olması, hadislerin bu şekilde olması, hatta düşünün, hadis kitapları içerisinde Buhari ve Müslüm dışındakilerin sahih mi zayıf mı olduğunu bile bilemiyoruz. Yani Türk okuyucular bilemiyor. Arapçalarda yine bazı neşirlerde şey var. Yani dipnotlarla falan tahkik edilmiştir. E, sahihler zayıflar belirtilmiş. Ama Türkçede böyle bir çalışma kolay kolay bulunamıyor ve ilim ortada bile olsa Kuda bin mazunun durumu Aleykümselamun aleyküm. Eee mazeretlerin mümkün olduğunca tekvirden önde tutulması gerektiğini gösteriyor. Bu adam helal sayıyor. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal sayıyor. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Allah'ın indirdiği bir şeyi helal sayıyor. Kafir yani. yani ameli küfür. Direkt ameli küfür. Ama Ömer radıyallahu anh bakın ona hücceti ikam ettikten sonra tevbe ediyor bu ve ona irtidad haddi uygulanmıyor. Sadece içki içme haddi, şarap içme haddi uygulanıyor. Tekvir edilmiyor. İşte selafimizin yolu buydu. Ama işte günümüzde az önce bahsettiğimiz gibi ilim ortadadır, ilme, Kur'an-kerim, hadisler ortadadır. Dolayısıyla buna ulaşmayan kafirdir diyor. Buna bu ilimden yüz çevirdiği için, bu ilme ulaşmadığı için küfre düşen kafirdir diyor. Şimdi tabii ilimden yüz çevirmek aslında bir küfür. Kendisine gerekli olan ilimleri öğrenmemek, dinden yüz çevirmek bir küfür. Ama nasıl bir yüz çevirme küfür olur? Ee, mesela ben gelsem, şurada Allah'ın dinini tevli etmek istese, muhatabımda kulaklarım tıkasa, istemiyorum diyerek, işte yüz, küfür olan yüz çevirme bu. Ama bizzat ulaşmayan kimse aynı konumda değil. Yani ilme ulaşma imkanı olduğu halde ona ulaşmayan kimse, o konuda çaba gösterip onu elde etmeyen kimse aynı konumda değil. İlim kendisine tebliğ edilmişken, kendisine ulaşmışken ondan yüz çeviren küfre muhatap. Diğeri ise yine şeydir, vebal altındadır yani ilmi aramadığı için. Bu konudaki delilimiz de Buhari'nin tevhid babında yanlış hatırlamıyorsam rivayet etti. O kefen soyucu adamın vefat ederken küllerin yakılmasını savrulması hadisidir. Kendisini yoktan var eden Rabbi olduğuna iman ediyor. Ondan korkuyor ama e, dağılmış cüzdenine bir araya getirmeyi buna iman etmeyi düşünmüyor. Bunun ilmine ulaşmıyor yani. İmkanı var bak akledebilir ve bulabilir de. Çünkü Rabbi kabul etmiş ve ondan korkuyor. İlme ulaşma imkanı varken. Yani aklıyla bunu bulabilecekken bunu yapmıyor. Düşünmüyor yani. Bu sebeple kafir olmuyor adam. Bu konudaki delilimiz bu. Evet. Kısaca son olarak nifak meselesine de sözlükte, de de nifak. insanın gizlediğinin aksini dışa vurması demektir. Böyle bir kimseye münafık denir. Bu isim yerboğa denilen hayvana benzetilerek verilmiştir. Bir çeşit tarla faresi bildiğim kaderle bu. Bu hayvan nüfeka tünel denilen hatta Suudi Arabistan'da da bu yeraltı geçit tünelleri falan e, nüfeka veya nafeka diyorlarmış. E, nüfeka denilen e, bir delik yapar. Ayrıca Kasiye adı verilen bir başka delik daha yapar ki e, bunu tünelinin sonuna toprağın yüzüne yaklaşıp orayı incelterek bırakır. Herhangi bir şeyden şüphelendiğinde kafasıyla o ince toprağı iterek oradan çıkar. Açtığı deliğe bakıldığı zaman dışarıdan toprak görmekle birlikte içerisinin toprağa eşilmiş bulunmaktadır. Yani e, düşmanları öyle kandırıyor. Bir yerden başını çıkarıyor. O oraya şey yaparken yani düşmanı o deliğe saldırırken o dile, diğer delikten kaçıyor. E, buradan geliyormuş yani nifak kelimesi. Münafık bir kimse ise gizlediğinin aksini ishar ettiği için böyle bir benzetme yapılarak kendisine bu isim verilmiştir. Aslında dinde de aynı anlamda kullanılmıştır yani kişi diliyle din ile ilgili içinde gizlediğinin aksini söyler. Dinde münafıklık bazen insanı dinden çıkartan ve küfre götüren bir durum olabildiği gibi bundan daha aşağıda da olabilir. Dinden çıkartan münafıkla insanın kalbiyle Yüce iman edilmesi farz kıldığı bir şeyi reddedip inkar etmesi örnektir. İsterse diliyle ona iman etmiş olduğunu ifade etsin. Diliyle bunu söylese bile kalbiyle iman etmeye sürece nedir bu? Küfürdedir. Büyük, büyük küfürdedir. Diliyle iman ettiğini söylese bile kalbinde iman etmiyorsa o münafıktır. E, fakat münafık bize İslam'ı İsaret sürece, yani iman ettiğini söylediği sürece biz ona mümin muamelesi yapmak zorundayız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde bile e, biliyorsunuz münafıkların bazı tavırları açığa çıkıyordu. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahiyle bazılarını biliyordu. Huzeyfe Radiyallahu Anh'a de bildirmişti. Buna rağmen onları e, belli yaptıkları şeylerde öldürmedi ve şunu söyledi. E, i̇şte e, düşmanlarımın işte, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor demelerini istemem diyor. Yani Müslümanlar içerisinde fitne haline gelmiş insanları bile Müslüman hükmü vermeye devam ediyordu. Ama şimdikiler ise yani haciler burada da hata yapıyor. İşte kafire Müslüman diyen kendisi kafir olur diyor. Allah münafaa Müslüman muamelesi uygulamamızı emrediyor. Bakın. O bize İslam'ı ishal ettiği sürece biz ona... Hatta İstiğfar etmeyi bile istiyor. Şeyde. Evet Abdullah bin Ubey bin Selur münafıkların önderi. Ömer radıyallahu anh yakasına yapışıyor. Bu münafığın mı diye ben diyor Rabbimden yasaklanıncaya kadar bağışlanmaya diyeceğim diyor. Ve ayet Ömer radıyallahu anh'ın ikaz ettiği manada geliyor. Tevbe 83. ayet. Yok hocam bir de başka bir yerde Tevbük seferi herhalde zorlu bir sefere çıkılıyor. Ee, Müslümanlar zor durumda kalıyor yiyecek içecek bakımından Bunlara yardım etmeyin ki diyor Abdullah ama hangisi bilemiyorum yine Bunlara yardım etmeyin ki işte e, Dağılsın bozulsun gibisinden söylüyor Bunu da bir sabit peygamberimize söyleyince e, Peygamberimiz onu çağırttırıyor evet. Bu sefer yemin ederek Böyle söylemedi bile evet. Ayet iniyor hemen Zeyt e, olsa gerek Peygamberimize söyle Onun, doğru söylediğini. Daha sonra o müdafıklar çağırıyor Peygamberimiz evet. için istifadedi. O zaten burada e, kabul etmiyor. Burada gelecek inşallah. <gülüyor> Hatırladığım kadarıyla. Şimdi e, dinden çıkartanı çıkartmayanı bahsettik. Allah Azze ve Celle, Baha Rasulü 8-10. ayetlerinde zaten o nifak hastelerini e, bu kalb ile iman, dil ile imanı isaretme etme meselesini 8 ile 10 ayetlerini anlatıyor. Allah Azze Celle bu ayetlerde az önce de okumuştuk sohbetin başında. Gerçekte onlar iman etmiyorlar ifadesiyle münafıkların mümin olarak nitelenemeyeceklerini belirtmiş ve iman edilmesine farz kıldığı şeylere kalben inanmayıp da dil ile söylemenin yalan bir iddia olduğuna hükmetmiştir. Diğer bir yerde Nisa 145'te muhakkak münafıklar ateşin en derin yerindedirler yerlerindedirler buyuruyor. Ee, bir başka ayet münafıkun oncu ayetinde münafıklar senin yanına geldiklerinde bizler e, bu münafıkun suresi birinci ayet 10 ayet değil şahitlik ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün derler. Allah zaten muhakkak senin Resulü olduğunu bilir ve Allah şahitlik eder ki muhakkak münafıklar yalan söylüyorlar. İşte münafıklığın bu tür hakkında Yüce Allah'ın vermiş olduğu hüküm budur. Biz insanlar arasında bu dünyadaki hükümlere gelince, içinde gizlediği küfrü dışına vurmadığı sürece ona münafıkatı verilmez. Çünkü böyle bir kimse gönlükte Müslüman olduğunu ve iman ettiğini izhar eder. O bakımdan zahiri itibariyle o Müslüman ve mümindir. Ona karşı bu niteliğiyle muamele etmemiz ve ona İslam hükümlerini uygulamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti ve pek çok sayı hadis bize nifakın ve münafıkların niteliklerini belirtmiştir ki, herkes bizzat kendisinin gerçek durumunu ve Yüce Allah'ın kadındaki gerçek niteliğini bilsin. Yani biz e, münafıkların vasıfı hakkında gelen ayet ve önce bir kendi nefislerimizde e, uygulamamız lazım ki sahabe böyle yapmıştır. Bir Ömer radıyallahu anh, bir Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh gibi sahabelerin uygulamasına bu vardır. Huzeyfe radıyallahu anh'a gelip işte... E, münafıklar arasında ben de var mıyım diye sorup ağlamaları, e, buna örnektir. E, kendisi hakkında e, nifaktan endişe etmek e, bizim vazifemiz yani. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti ve pek çok sayı hadis e, bu manada e, bildirmiştir bunları. Hatta bu konuda İbn-i Kayyım'ın Salik'in isimli eserinde Tarikül Hicreteyn isimli eserinde bir de bizim terim ettiğimiz münafıkların elli alameti diye bir kitap vardı orada işte özellikleri bir araya getirilmiş halde yani ayetlerde ve hadislerde münafıkların özellikleri zikredilmiş durumda bazen biz insanlar bu nitelikleri veya bunların bir kısmını başkalarında görebiliriz ancak bizim bu görüşümüz, üzerlerine hüküm tereddüt etmeyen bu sıfatların bir kısmının kendisinde görüldüğü kimsenin kafir olduğuna kat'i hüküm vermemize imkan bırakmayan durumda olur. Böyle bir kimseye karşı dikkatli ve uyanık olmak ve bu kötü sıfatlardan kurtulması için öğüt vermek suretiyle onunla cihad etmek gerekse bile durum böyledir. Taberi şöyle diyor. Yüce Allah, kullar arasında hüküm vermeyi zahir esasına göre takdir buyurmuş. Onların gizlilikleri hakkında hüküm vermeyi ise Yaratıklarından hiçbir kimseye vermesi söz konusu olmaksızın bizzat kendisi üzerine almıştır. Bu bakımdan hiçbir kimsenin zahir olan hilafına hüküm vermeye yetkisi yoktur. Çünkü o takdirde zanlarla hüküm verilmiş olur. Şayet insanlara öyle bir yetki vermiş olsaydı, bu yetki herkesten çok bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi için söz konusu olurdu. Halbuki o münafıklar hakkında dışa işaret ettiklerini esas alarak Müslümanlara ait hükümlerle hüküm vermiş Onların gizliliklerini ise Yüce Allah'a havale etmiştir. Bu konuda İmam Şafii şöyle der. Yüce Allah'ın münafıklar sana geldiğinde buyruğu bu anlamdadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı ishar ettikleri sürece onların kanlarını korumuş ve onların Müslümanlarla nikahlanmalarını ve Müslümanlarla mirasçı olmalarını engellememiştir. Düşünebiliyor musunuz? Allah onların gizliliklerini daha iyi bilendi. O bakımdan Allah ona münafıkların ateşli olduğunu haber vererek şöyle buyurmuştur. Muhakkak münafıklar ateşin en alt derecelerindedirler. Bu ise hakimlere yani gizli delaleti bırakarak söz, delil, itiraf yahut beyine ile ortaya çıkan zahir duruma göre hüküm vermeye gerektirir. Ayrıca bu hususlar hakimlerin münafıklar hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve durumunun aynısını uygulamaları gerektiğini ortaya koyar. Ancak Yüce Allah'ın hüküm verebileceği konuda Rasullah'ın dediğini yapmak durumdadırlar. Diğer bir ifadeyle onlar bizzat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haklarında vermiş olduğu hükümden başkasına hüküm veremezler. Er Risale isimli eserinden nakla bu. Evet küfürden daha aşağı mertebedeki nifak yani kişi dinden çıkarmayan, Küfürden daha aşağı mertebede olan nifak ise kişinin şer'an, masiyet olarak kabul edilen ve yasaklanmış bulunan bazı konularda açığa vurduğunun aksini içinde gizlemesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi bu türdendir. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa halis bir münafık olur. Konuşursa yalan söyler, söz verirse sözünde durmaz, ona bir şey emanet edilirse ihanet eder, isterse oruç tutsun, namaz kılsın ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etsin yine münafıktır diyor. Ee, yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu de buna örnektir. Dört şey vardır ki bunlar kimde bulunursa o halis bir münafık olur. Bunlardan birinin kendisinde bulunduğu kişi de onu terk edince kadar münafıktan bir hasret bulunur. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, ahitleştiği zaman ahdini bozar, düşmanlık ettiği zaman da haktan sapar, haddi aşar. Bu hasretlerden herhangi birini yapan kişi, ishar ettiğinin hilafına hareket edip yapmadığını da söylediği için... Onun bu konudaki davranışı yerilmiş bir nifak ve kendisini İslam'dan çıkartmayan bir isyan olur. Bunun delili ise İslam'dan küfre irtidad eden kimsenin hakkındaki hüküm, hükmün öldürülmek olmakla birlikte düşmanlık ettiği zaman haktan sapan, söz verdiği halde sözünde durmayan, anlaşmalarını, vaadini bozan, emanetlerine ihanet eden ve yalan söyleyen kimselerin cezalarının ölüm olmamasıdır. Çünkü bu gibi kişilerin öldürülmelerine dair herhangi bir nas yoktur. İcma şöyle dursun, herhangi bir fakih bile böyle bir şey söylememiştir. Küfrü gizleyip imanı ve İslam'ı ishar ederek, mümin ve Müslüman olduğunu gösteren münafıka gelince, böyle bir kişi gerçekte yalnız kendisini aldatır. Nitekim Arap e hikmet ehlinden bazıları şöyle demişler, aldatılmayan bir kimseyi aldatmaya çalışan gerçekte yalnızca kendisini aldatır. Böyle bir kimse yaptığına bu münafıkla aslında Allah'ı tanıyamadığını ortaya koymaktadır bu yaptığıyla. Çünkü Yüce Allah e, gereği gibi tanımış olsa, bilinmiş olsa kendisinin gizlediği şeyleri de bildiğini e, bu şahıs bilirdi. Onun için hiçbir kimse tarafından aldatılamayacağına inanırdı Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, şöyle buyuruyor. Sakın Allah'a karşı hilekarlık yapma. Çünkü Allah'ı aldatmaya çalışanın hilesini Allah ters yüz eder. Böylece o kişi yalnızca kendisini aldatır. Keşke o ne yaptığını bilebilse. Sahabeler şöyle sordular. İnsan Allah'ı aldatmaya nasıl çalışır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın sana emretmiş olduğunu yaparken bununla başkalarının rızasını gözetirsin. Yani Allah'ın emrini yerine getiriyorsun ama başkalarının rızasını. Mesela e, namaz kılan bu toplumda sevilir, takdir edilir. Allah'a secde ediyorsun. Ama bununla birilerinin takdirini, övgüsünü istiyorsun. Bunun gibi. Bak bu da bir çeşit nifak. Riya. Evet. Bugünlük inşallah burada bırakalım. Ee, Allah izin verirse e, hakimiyet konusu hüküm ancak Allah'ındır meselesi. E, bu konuda e, hadden haddi aşan ifrat ve tefrit yönüyle e, farklı yönlere giden harcilik ve mürciyeliğin sapkınlıklarını ve bunların ortasında el sünnet vel cemaati yolunu e, nakletmeye çalışacağız inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa entevahdek ve estağfurüke ve tuğbilek Soru varsa e, ilgili konuyla alalım yoksa kayıta kapatalım. <gülüyor> Bugün biraz uzun sürdü aslında yani. <gülüyor> Bugün biraz uzun oldu yani. Bir de geç başladık. <gülüyor>